Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin olan Allah-u zatına, azametine, güceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini öldüğü gibi sonsuz hamdu senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun yiyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Biat kavramına girmiştik. Biatın bağlacılığından bahsetmiştik. Niteliğinden bahsetmiştik. biatın bazen bir ilk olarak değil de itaat etme hususunda tekrar bir yenileme olarak da yapılabilirliğinden ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Ve sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birkaç sefer üstüste üstte biat etmesinden bahsetmiş ve biatın nitelikinden ne yapmıştık? Bahsetmiştik bugün biatın kapsamı. Orada kalmıştık inşallah değil mi? Evet, bir atın kapsamı kendisine bir at edilen kimse bu işe uygun olmalı. Yani onda İslam'a göre yönetici sıfatları olmalı, veliül emr şartlarını taşımalıdır. Bu konuda baskı, hile ve adam kayırma gibi yöntemler geçersizdir. Veliğül emr olma hakkı güçlünün daha çok propaganda yapanın, daha zengin olanın ya da belli bir kesimin değil, gerekli şartları taşıyan ve ümmetin biatle tasvibini almış, onların yetki verdiği kimselerindir. <gülüyor> Yeterli şartlara taşınmayan kimselerin iş başına gelmesiyle insanlar zarar görür, haklar sahibine ulaşmaz ve insanların muhtaç olduğu his hizmetler yapılamaz. Evet, kendisine biat edecek kimsede aranan bir takım şartları var. Sonuç itibariyle salahiyeti mutlaka elinde bulundurmuş olması nedir? Şarttır. Hani derler ya yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder diye bir de biat edilecek insanı yarım olarak seçerseniz sonuçta o kendisine yapılmış olan biatı kendi lehine bir avantaj olarak kullanmaktan geri durmayacak. O yüzden biatta bir takım şartlar var ama Özellikle veli gül emr şartını taşımalı mı? Burası tartışmalı. Yani burada Üstad tartışmayı açmamış ama biz açmakta bir beis görmüyoruz. Çünkü daha önceden ifade ettiğimiz gibi biat sadece ama sadece halifeye ya da veli gül emre değil bazen bazı durumlarda ahdi yenilemek için bazen parçacık halinde de olsa cihat durumunda da olsa ya da farklı boyutlarda da olsa biat nedir söz konusudur. Zaten Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ilk biat altında da O zaman daha İslam devleti ya da İslam hükümlerini uygulamak ya da söz sahibi olmak gibi bir durum söz konusu Değildi ama hangi şart olursa olsun Şartlar içerisinde biat edilecek kişi Kendisine Tevdi edilmiş olan vazifeyi yerine getirecek bir durumda olması lazım Yani Herhangi iki kişi idare etmekten aciz olan bir insana 20 kişiyi idare etmek görevini verirseniz 20 kişiye zulmedersiniz. Bu anlamda bunun şartları yani yerine göre değiştirilebilir, yerine göre ne yapılabilir, değerlendirilebilir. Dediğimiz gibi biat edilen alan hangi alanda ise o alandaki bilir kişi ya da alimlerin ya da işin ehli olan kişilerinin kriteriyle ne yapar? Kritiğiyle bu kişi belirlenir. Yani bir insan vardır bazı hususlarda çok hassas gerçekten derin bir ilim sahibi olabilir ama bir insanın bir takım hususlarda çok derin bir ilim sahibi olmuş olması her hususta da derin bir ilim sahibi olmasını gerektirmez ola ki bir takım meseleler vardır ki o konuda hiçbir malumatı söz konusu değildir dolayısıyla bir kimsede bir yerde güzellik varsa o güzelliği her yerde kendisine her görevin verileceğini ne yapmaz ifade etmez yani böyle bir anlama gelmez ne yapalım? Ya arkadaşlar misal yani ortalama bir e, bir aylık zaman içerisinde çok ciddi bir performans çok ciddi bir aktivite gösterecek bir insan lazım. Yani sıkıntılara göğüs gelebilecek onların üstesinden gelebilecek bir adam lazım dediğiniz zaman karşıdaki kişi kalsa size dese ki falanca arkadaşı seçerim. Neden? Çünkü çok tatlı konuşuyor. Hiç kimsenin kalbini kırmamış. Bu bir gerekçe değil. Çünkü bir kimsenin çok tatlı konuşması, hiç kimsenin kalbini kırmamış olması, onun bu hususu ifa edebileceği anlamına gelmez. O onun oradaki güzelliği. Ya da aslında yapılacak olan iş, misal söyleyen davet. Yani yumuşaklığı gerektiren, tatlı dililiği gerektiren, son derece sabrı gerektiren bir husus. Ya falanca kardeş olsun, neden çünkü ben onun kadar dirençli, onun kadar icabında cihatta kafirin yüzüne en önde giden görmedim. Yani bu burada bir kriter değil. Her işin kendi Allah'ına göre bir kriteri olduğu gibi sonuçta ehli hal böyle akt niteliğini taşıyan, yani e, bu anlamda İslami olarak hassasiyet gösteren hususları analiz imkanı taşıyan alimlerin ya da sorumlu kişilerin gösterdiği ölçüde ne yapılır? Biat edilip edilmeyeceği hususu gündeme getirilir. Ve biattaki şartlardan bir tanesi, rıza ile olması yani herhangi bir zorlama olmamış olması. Mesela bu anlamda özellikle Yezid'in almış olduğu bir atların bazı iptal eden alimler ne dediler? Sonuçta onun almış olduğu bir at zaten zorlama usulü alınan bir biattı. Çünkü biat etmeyenler için tehlike söz konusuydu. Dolayısıyla zaten geçersizdir diye fetva verenler olmuştu. Ve biatta da bu şart Vardır çünkü biraz önce ifade edildi Geçenki derste ifade ettiğimiz gibi Biat denildiği zaman Biat edilen kişiye karşı Kur'an ve sünnet çizgisini aşmadığı müddetçe Ne lazım? İtaat lazımdır ve Bunun sorumluluğu gerektirir Dolayısıyla taşıma suyla Değirmen dönmez hesabı Zorla güzellik olmaz hesabı Zorla alınan bir biatta Karşıdaki ancak ve ancak Ne olarak ele alınabilir? Esir olarak ele alınabilir Yoksa Aksine katın bir at ettiğine itaatkar bir kimse olarak ne yapılamaz? Terapi edilemez ve dolayısıyla böyle bir şeyde hayır çıkmaz. Ve bir atta da bu sebepten dolayı ne var? Böyle bir şart var. Ve bu şartı gözetirken normalde bir kimsenin kariyeri, konumu, zenginliği ee, bunlar hiçbir şekilde ne yapmaz? Göz önünde bulundurulamaz. <gülüyor> Şayet bir kişi var ki maddi durumu yerinde. Öbür kişi var ki maddi durumu yerinde değil ama maddi durumu yerinde olan kişinin misal birtakım eksik olan hususları göze batıyor. Yani şu hususlarda bu kişiden hata sadır olması beklenebilir bir şey ise yapılacak işte maddi durum gerekli olsa dahi ne yapılmaz? Sonuçta asıl olan nedir? Fesadın defedilmesidir. Yani asıl olan fesadın uygunsuz olan işin defedilmesi maslahat kötülük defetildikten sonra ele gelecek olan husustur. Yani maslahattan dolayı kötülüğe göz yumulmaz. Yani daha önce bunun örneğini verdik ki fıkhi bir kaydı bu. Nedir? Bir insan mesela diyelim ki 10 tane fakire yardım edecekse, 10 tane fakire yardım etme gibi bir niyeti varsa ve bu hakikaten güzel bir yardım olsa dahi eğer ki o 10 fakire ulaşabilmek için bir haramı işlemiş olması Söz konusu ise aslolan nedir? Aslolan def ol mefsede mukaddemun ala celbil masalih. Mefsedetin yani fesat olan, Allah'ın razı olmadığı işin önce def'i söz konusudur. Ondan sonra kalan maslahatın peşine takılır. Bir atta da aynı durum söz konusu. Ve bu tür çizgiler ne yapılamaz, dikkate alınamaz. Alınmamalıdır da. Çünkü e, Allahu Teala'nın bunu dikkate almadığını biz ne yapıyoruz? Açıkça biliyoruz. Hani hatırlayın Yahudiler gitmişlerdi peygamberlerine ne demişlerdi? Allah'a dua et de bize bir kral seçsin demişlerdi yani içlerinde peygamber olduğu halde bize bir kral seçsin başkalarının kral olduğu gibi ve sonuçta Allah-u Teala da kimi seçti? Talut'u seçti Halbuki Talut çok fakirdi bu sefer Allah-u Teala Talut'u seçince ki Talut boylu poslu gücü kuvveti yerinde ama fakir fakat ilmi olan bir kimseydi. Bu sefer kafir ne dediler? Yani ona hiç velem yu'tisa'te mal. Yani kendisine maldan hiçbir genişlik verilmemiş. Ne malı var ne mülkü var. Yani Allahu Teala bu sefer de haşa içimizden bula bula bunu mu buldu? Dercesine ne yaptılar? Bir mantıkla, bir mantaliteyle karşı durdular. Yani daha doğrusu bu karşı duruştu aslında. Halbuki Allahu Teala o peygamber ne demişti onlara? Ki Kur'an'da ismi geçmiyor. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden değil ama tarih kitaplarına, tariflerine baktığımız zaman Samuel isminde kullanılan bir peygamber. Yahudi tarih kitaplarında da geçer. Ne diyordu? Allah onu ne yaptı? Zâdehu bestaten besta yani bir genişlik verdi. Neyden? Minele ilmi vel cisim yani Allah ona ilim bakımından bir genişlik ve cisim bakımından güç, kuvvet vermiştir. Hem ilmi var hem de düşmana karşı neyi var? cismi var. Yani bazı kriterler, ha cisim sonuç itibariyle burada asıl etken mi? Değil. İlimsiz olsaydı cisim sıfır. Zira zenginlerden de cismi olan bir kimse bulunabilirdi. Ama asıl olan neydi? Dengeydi. Çünkü daha önce ifade ettiğimiz gibi hani diyordu ya tefakkahu kable entusevedu Yani insanlara efendi olmadan önce, insanların başına yönetici olarak geçmeden önce ne yapın? Fıkıh öğrenin. Daha doğrusu fıkıh derken fık bizim fıkıh ilmi değil. Yani ilim öğrenin. İlim öğrenin ve ilimde ne yapın? Kapasitenizi genişletin. Yoksa efendiliğiniz niye dönüşür? Huzum'a dönüşür. İşte biatta da aynı şekilde dediğimiz gibi kriter olarak ne vardır? Kriter olarak işin en hayırlı olanı dikkate alınır ve ona göre biat edilir. Ve zorlama Olmadığı gibi sonuçta bu gibi herhangi bir durumda ne yapmaz dikkate alınamaz. Yani misal bugün özellikle seçimlerde uygulanan hususlardan bir tanesi. Nedir? kimin Kim insanlar tarafından çok daha fazla tanınıyorsa o seçilir. Yani en büyük kriter nedir? Aday gösterirken mesela partilerde en büyük kriter budur. Siz gerçekten yani iş yapabilir gücü olanı aday gösterdiklerini düşünüyor musunuz? Hayır. Önce ilk kriter... İnsanların çoğu tarafından tanınıyor olması. Ondan sonra ne gelir? Ondan sonra işte insanları tarafından iyi tanınıyor olması. Bu da ikinci kriter. Ondan sonra iş yapabilirliği. Bu en sonda gelir. Halbuki İslami kriterde bu tam tersinedir. Bu tam tersinedir. Önce hayırlı olması, iş yapabilir olması baz ele alınır. Ve önemli olan hayırlı olmuş olmasıdır. Evet kendisine biat edilen kimse biatın gereğini yapmazsa ya da veli gülle olmanın şartlarını kaybederse bir at geçersiz olur. Evet dediğimiz gibi bir atın şartları belli. Biat at edilenden beklenen şartlar var, Biat at edenden beklenen şartlar var. Biat at eden kişi şartını bozarsa bir atın gerektirdiği şekilde ne yapar sorumluluğu üstlenir. Hiç bir at etmemekten ise bir at edip bozmak daha beterdir. Hiç bir at etmemektense bir at edip bir atı bozmak daha beterdir. Ama hiç bir at etmez ki kastımız nedir? Fitne amaçlı değil. Mesela saat bin Hz. Hazreti Ebubekir Sıddık'a ne yapmadığı gibi bir at etmediği gibi ve Hazreti Ömer e de etmedi biliyorsunuz. Hazreti Osman döneminde de zaten ne yaptı? Suriye taraflarına göçmüştü, orada vefat etti. Mesela bir at etmedi, bir at etmemesi neydi? Sadece kendisi ensar tarafından halife seçilecekti tam halife seçilirken Hazreti Hz Bekir ile Hz Ömer gelmiş ve Hz Ömer Kureyş'ten olması gerektiği hadisini söyledikten sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir diye elini tutmuş ve ondan sonra Hz Ebubekir Bekir ne yapmıştı halife seçilmişti ve sonra Hz Ebu Bekir birkaç gün içerisinde insanların hepsinin onayını aldıktan sonra hepsinden biat almıştı ve saat bin Ubadeli bir insan olarak ne yapmıştı zoruna gitmişti ve zoruna gittiği için de sadece biat etmemiştir. Ama buna alternatif hiçbir zaman bir fitne hareketi içerisinde bulunmadı. Yani ikinci bir kişiye Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu eleştirdiği sabit değildir yapmamıştır da. Sadece nefsanı büyüttü öyle bir zoruna gitmiştir ve biat etmemiştir. Yine Hazreti Ali radıyallahu anha ilk hilafet seçilişinde yaklaşık 20 tane sahabe biat etmemiştir. Ama bu biat etmeyen sahabelerin gerekçesi sonuç itibariyle kimisi ne yapıyordu? Bunu şöyle bir gerekçeye oturtuyordu. Yani Ali Osman'ın şehitlerini hemen yakalayıp öldüreceğini söylemiyor. Çünkü Hz. Ali'nin gerçekten bahanesi vardı ve bu şekilde ifade etti ve haklıydı da. Çünkü Hazreti Osman'ı öldüren kişiler birkaç kişi ya da nefsi boyuttan bir iki tane sebepten kafayı takmış Hazreti Osman şehit etmiş bir kişi değildi. Onu şehit eden insanların arka taraflarında ta Hazreti Osman'ın geçmişten gelen altı yıllık ki yani ikinci e, hilafetin ikinci yarısında başlayan bir teşekkülün sonucuydu bu. Dolayısıyla bir düşünce vardı, bir yapı vardı ve bir grup vardı arkasında. O zaman Hazreti Ali ne diyordu? Hazreti Ali bana zaman verin diyordu. Ben önce bu hastalığı teşhis edeyim ona göre çıkartayım. Şu anda iki kişiyi öldürürsem bu iş iyice sapa sarpacak. Çünkü bu bir grup işi bu bir düşünce ve fikir işi. Ama öbür tarafta ise Hazreti Ayşe başta olmak üzere bazı sahabeler ne yapmıştı? İlk önce onlar bulunacak ve onların kısası istiyordular. Mesela bazıları bu sebepten dolayı ne yapmıştı? Hazreti Ali böyle bir beyanda bulunmadığı için biat etmemiştiler. Ama biat etmemekle beraber Hazreti Ali'ye alternatif bir e, halife çıkarttı mılar? Hayır. Onun hilafetinin gerçekten yersiz olduğu hakkında hiçbir tanesinin beyanı söz konusu değil. Yani Ali'nin hilafeti geçersiz diye bir tanesinden bir beyan ortaya çıkmış değil. Tek dava neydi? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kanının yerde kalmaması. Hatta biliyorsunuz en başta ki bu hata üzerine e, Şam tarafında olan Muaviye özellikle ilk başta yani Cemal vakası olduğu zaman o zaman Muaviye'nin bir hilafet derdi falan yok. Yani sen Osman'ın ki akraba zaten Osman'ın katillerini bulup cezalandırmazsan buna ben güç yetiririm diye özellikle bu taraftan gelmişti. Yani hilafet e, savaşı ta Sıbfin dönemlerinden sonra başlayan sıffin döneminde olan bir hilafet yani sen artık yapamıyorsun diye ve Hz. Ali bildiğiniz gibi ondan sonra ne yapmıştı? Olayı daha da çözümleyebilmek için Allah kendisine razı olsun ta Medine'yi bırakmış ve hilafeti Kûfe'ye, Irağa taşımıştı çözmek için. Sonuçta burada bir biat etmeyenler var. Ama bu bir biat etmeyenler alternatif bir biat edilecek şahıs ya da biat edilene isyan bayrağı çekmek durumu söz konusu değil. Bizim buraya önce kastettiğimiz biat edip de biattan dönmek biat etmemekten daha beterdir sözümüz. Bu tür biat etmemek Yoksa kişi var ki hiç biat etmiyor daha baştan isyan bayrağını çekmiş. Bunlar tabii ki kastetmiyoruz. İşte bu anlamda yani biat eden kişinin şartları gözetmesi, biat edilenin de şartları gözetmesi. Mesela bir bakıyorsunuz Ebu Hanife Abbasi halifelerine en başta ni yapmıştı? Biat etmişti. Yani Emevilerin özellikle zulmü altında insanlar ezilirken haksızlık olduğu düşüncesiyle Ebu Hanife Abbasilerin önde gelenlerini ne yapmıştı biat etmişti yani özellikle Ebu Mansur'dan önceki onun abileri vardı biliyorsunuz onlara biat etti ve Ebu Mansur'a da biat etmişti fakat bir dönem sonra Ebu Hanife'nin kendisini eleştirdiği Ebu Hanife'nin kendisi hakkında görüşler ortaya koyduğunu gören Ebu Mansur sen biat etmedin mi dediği zaman Ebu Hanife ne diyecekti ben sana biat ettim ama ben sana Emeviler gibi olmayasın diye biat ettim sen de bir Emevi oldun. Yani sen de Emevilerin sünnetini dirilttin. Dolayısıyla biatın geçmiştir. Çünkü ben bunun üzerine biat ettim demiş ve Ebu Mansur'un ne yapmıştı bu anlamda tepkisini almış. Hatta şehit edilinceye kadar da onun ızdırabını çekmiştir. Allah rahmet eylesin. İşte bu anlamda biatın şartları söz konusu ve biat edilen kişi bu şartları yerine getirmezse biat geçersiz olur. Biat edilenler Kur'an'a, sünnete ve toplumun menfaatine uygun iş yaptıkları sürece de biat bozulmaz. Ancak gerekirse biat yenilenir. Ümmetin serbest görüşüne yeniden başvurulur. Böylece ümmetin işlerini yürütme hususunda daha yetkin ve daha becerikli kimselerin iş başına gelmeleri sağlanır. Yani bir atın bozulmuş olması ki hilafete halifeye nispetle buna ne isim verilir? Halifeyi azletmek ismi verilir. İslam'ın hakim olduğu yerlerde bir atın işleyişi böyledir. Ümmet yeterli özelliklere taşıyan bir ulul emr imam veya veli gül emr seçme durumundadır. Müslümanların çoğunlukta olmadığı veya yönetimin Müslümanların elinde bulunmadığı yerlerde Müslümanlar kendi aralarında bir emir, başkan seçerek ona biat edebilirler. Böylece hem cemaat olarak dinlerini yaşama imkanı bulurlar hem de kimliklerini korumaları kolaylaşır. Bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin ve bir başkasının, bir başkanın ya da yetkili kılınan kimselerin organizasiyle çalışmanın faydası inkar edilemez. Birlikler, dernekler, vakıflar ve benzeri teşkilatlanmalar oldukça faydalıdır. Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar. Sorunlarını çözmek ve varlıklarını daha sağlıklı bir şekilde korumak için meşru yollara başvurmalı, faydalı organizelerle bir araya gelmeliler. Kendi aralarında sürekli işleyen bir at mekanizmasına da işlerlik kazandırmalıdırlar. Yani burası hafif de olsa bir açılım istiyor. Çünkü evvela ilk bahsedeceğimiz husus darul istila. Darul İstila diye bir tanım bilmiyorum duydunuz mu? Darul İstila düşman tarafından istilaya uğramış. Yani yabancı düşmanlar tarafından istilaya uğramış olan Müslüman beldesi. Yani bir yerde İslam var, İslam'ın hükümleri geçerli fakat düşman istilasına uğradı. Düşman tarafından kuşatıldı ama henüz daha fet yani düşman tarafından fetih edin fetih söz konusu değil. Yani her tarafı ele geçirme söz konusu değil. Buna darul istila denir. Darul istila da sonuçta hükümler ne yapar? Olduğu gibi geçerliliğini korur. Her ne kadar halifenin ya da hilafetin e, resmi bir alanda herhangi bir uygulaması ya da e, kendisini hissettirmesi söz konusu olmasa dahi Müslümanlar içerisinde Allah'ın hadlerini ve hukuklarını uygulama babında ne yapar? Hala bağlayıcıdır. Ha bunun dışında ne olacak? Yani bunun dışında diyelim ki bugünkü gibi. Yani kafirlerin el atmadığı yer kalmamış. Yani evimize televizyonla varıncaya kadar. Ondan sonra köyümüzün içerisine her türlü pis ideolojilerini yükleyebilecek ki okulları genelde bu anlamda kullanırlar biliyorsunuz. Yani her yöntemde yani bir Müslüman olarak yaşamanın dahi zorlaşmış olduğu bir durumda Müslümanların durumu ne olacak? Ve bir takım hükümler var ki bildiğiniz gibi bu hükümler nedir? Sonuç itibariyle e, halifenin ya da hilafet mekanizmasını elinde bulunduran kişinin uygulayacağı hükümlerdir. Bu hükümler illa halife şart mıdır? Yani halife olmadan olmaması yani olması ihtimali dahi yoktur, yok mudur diye bir soru açarsak. Böyle bir durumda şunu söyleriz. Yani bu hükümden uygulanması için mutlak ama mutlak halife sıfatı var diyemeyiz. Yani mesela... E eğer bir yerde insanlar özellikle mesela İbri Teymiye'nin vermiş olduğu bedevi kesim için, yani eğer onlar düşman istilası ya da kafirlerin kuşatması altında insanlar uygulayamazken onlara icabında ne yapamamıştırlar? El, etek uzatamamıştırlar, orayı ele geçirememiştirler. Onlar ne yapmakla? Allah'ın aralarındaki hükmü uygulamakla mükelleftirler. Yani kişi buna güç yetirdiği müddetçe. Fakat aradaki e, denge unsuru özellikle fitnenin çıkmamış olmasıdır. Ve bugünün Müslümanları işin e, hakikatine balkınca, bugün e, düşünün piyasadaki Müslümanların ya da Müslümanım diyen insanların İslam'ın devlet oluşluğundan dahi haberleri yok. Yani bugün icabında benim dedem diyeyim, Allah rahmet eylesin. Yani 60-65 yaşına gelse bile yani o yaşta olmasına rağmen, 50 yaşında olmasına rağmen ya da bugün öyleler olmasına rağmen mesela İslam'ın bir ceza hukuku olduğundan haberleri yok adamın. İşte şeriatın kestiği e, parmak acımaz derler ama şeriatın parmak kesip kesmediğini de bilmezler. Yani İslam'ın ceza hukuku olduğundan haberleri yok. Böyle bir şeyden muhafaza. Çünkü din tamamen kültürleşmiş, din sadece namazlı, oruçlu böyle bir şey haline gelmiş. Dolayısıyla bu kötü hasletin yani Müslümanın diyen insanların bu şekildeki şuursuzluğu bir nispet şuurlanan Müslümanları da etkiliyor. Yani bugün en azından bugün Müslümanlar olarak burada misal biz 15-20 kişi isek belki bu tür fitnenin kapısının aralanma ihtimali olan hususlarda uygulayamam ama durumu söz konusu olsa da en azından bir emr-i bil ma'ruf nehy an'il münkerin başlangıcıyla ama dediğimiz gibi yani emr-i bil ma'ruf nehy münker bunun başlangıcıdır. Yani herkesin kabuğuna çekildiği, hiç kimsenin hiç kimseye laf söyleyemediği en ufak bir şeyde insanın burun kıvıra geldiği yerde zaten emri bil maruf nehyen-i münker yoktur. Emri bil maruf Ne i münkerin olmadığı bir yerde de Müslümanlar arası çıkan problemlerde Kur'an ve sünnette hükmetmek ve onun bağlayıcılığı altında karşıdaki kişinin kendisini tamamen e, işittik, itaat ettik boyutuna alma imkanı söz konusu değil. Öyle değil mi? Yani belki bugün bir takım haddiler ya da cezaları uygulamamak gibi bir, uygulayamamak gibi bir sıkıntı içerisindeyiz. Ama en azından gücümüzün yettiği kadarıyla bir takım hususları Kur'an ve sünnete göre hükme bağlamak mükellefiyetinde değil miyiz? Evet. Ve bugün maalesef yani insanlara bir bakın en ufak bir problemde. En ufak bir problemde. Yani kardeşiyle dahi olsam bir problemde artık bugün tamamen bitmiş. Hani önceden en azından misal Avrupa kültürünü bizi ezmediği dönemlerde ne yapılırdı? Adı İslam konulmamış olsa bile adetten de olsa gelenekten de olsa töre de olsa her neyse. Tabi İslam'a uymayan kısmını atıyoruz. Töre de olsa bir yapı taşı yani toplum örneği vardı. Ve icabında ne yapılırdı? Köyün iki tane yetişkin yani ihtiyar aklı başında oturaklı ve insanlar sevgisini kazanmış kişiler caminin hocası ya da ilim ehli olan insana çağırır ve meseleyi onlar ne yapardılar? Hallederdiler. Bugün ise batı kültürü, batının insanı egoistleştirme özelliği özellikle bizi ne yaptı? Perişan eyledi. Bir adamın kardeşiyle bile bir problemi olsun icabında babasına dahi gitmiyor. Hemen tağuta gidiyor. Öyle değil mi? Hemen tağuta gidiyor. Halbuki bu hususlar yani senin e, rahatlıkla Tağutun hükmüne başvurmadan elde edebileceğin Ya da Kur'an ve sünnet hükmünde Çözüm diyebileceğin hususlar Bu durumlarda da nedirler Sonuçta Müslümanlar e, imkan buldukları müddetçe Allah'ın verdiği hükümleri yaparlar Hükmederler ve aralarındaki hususu Allah'ın adil olan hükmüyle Giderirler Ve böyle bir durumda Yani bu paragrafa bahsetmiş olduğu ustadın, yani böyle bir durumda da Bir biatla icabına ne yapar gerekir. Bir atla gerekir. Yani çünkü sonuçta e, halifeyi bir atla seçmişsiniz, bir atla söz vermişsiniz, bir atla onun bağlayıcılığını kabul etmişsiniz. Dolayısıyla o bağlayıcılığı reddettiğiniz zaman sorumluluğunu üstlenirsiniz. Dolayısıyla bugün Müslümanlar kendi aralarında böyle bir yani eğer sistematik bir uygulama içerisine gireceklerse olması gereken nedir? Sonuçta bir bağlayıcılığı ya da sorumluluğu gerektirecek olan şeydir. Tabi bu da biraz fedakarlık ister. Çünkü bugün tahut sen istemesen de istemesen de askeriyle, polisiyle, copuyla sana ne yapıyor? Sana bunu uyguluyor. Ve koskoca icabında, yani 814 bin kilometrekarelik bir toprağı sana ne yapıyor? Dari ediyor icabında. Dari ediyor. Ama Müslümanlar, Allah'a iman etmiş olan insanlar ne yapmalı? Bunu en azından... Allah'a olan imanlarıyla Bu açığı bu şekilde gidermiş olmalılar Evet aynı zamanda Devam ediyoruz Aynı zamanda birkaç imama biat edilir mi Edilmez mi Yani bütün ümmet bir halifeye mi biat etmeli Aynı anda birkaç imam olabilir mi Sorusuna kesin bir cevap verilememiştir Birçok İslam bilginine göre her devirde Bir imam halife olur bazıları da ihtiyaçtan dolayı aynı anda birden fazla imam olabilir demişlerdir. Bunun tarihte birkaç örneği görülmüştür. Evet. E, özellikle Hazreti Ebu Bekir anh'ın seçildiği mecliste e, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ebu Bekir'in gelmiş olmasının akabinde ne yaptılar? Yani böyle bir teklif de yapılmıştı. Ensar, e, sahabenin ensar olanlarından. icabında bir sene Muhacir kardeşlerimizden olsun bir sene Ensardan bizden olsun ya da ikisi beraber olsun gibi bir takım düşüncelere söz konusuydu. Bu düşünceler söz konusu olduğuna göre sonuçta neyi buradan çıkartıyoruz? Yani Kur'an'da Müslümanların mutlak olarak bir halifeleri olması gerektiği kesin olarak ne yapılmamış? Kayıt altına alınmamıştır. Ama bu e, diyeceksiniz ki Kur'an ve sünnetin öngörmüş olduğu gerekçeler gereğiyle akli olarak bu sonuca çıkamaz mıyız? Bu sonuca tabii ki çıkarız. Akli olarak. Yani e, Kur'an ve sünneti ölçülerine dikkate aldığımız zaman bu sonuca çıkarız. Ki zaten sonradan da o sahabe ne yaptı? Bir halife olmuş olması hususunda görüş ortaya koydular ve bu kabul edildi. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Kur'an'da bu kesin bir kanaata varılmış değil. Yani bir halife ikinci bir halife kesinlikle hiçbir şekilde caiz değildir anlamı yok. Ama buradan şunu kastediyoruz. Burasını iyi anlayalım. İkisini alternatif. Yani ikincisini alternatif bir halife değil. ikincisini alternatif olan bir halifenin katledilmiş olması hususunda hadisler var Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın. Yani her kim bir attan dönerse cahiliye, bir at etmeden ölürse cahiliye ölümü üzere ölür ya da bir halife varken tekrar halifelik ilan edenin boynunu vurun gibi fitneyi gerektirecek olan bablar kapatılmıştır. Kastımız şurasıdır. İcabında nedir? Müslümanlar dediğimiz gibi mesela bir halife var, istila. Yani darül istila dediğimiz bir durum içerisinde. Darül istira dediğimiz bir durum içerisinde. Ve bu halife işlevliliğini yerine getirmekten aciz. Böyle bir durumda İkinci bir halifenin ya da onun yetkilendirmiş olduğu kendi salahiyetinde olan bir kimsenin Müslümanları tekrar toparlayıp sonra tekrar tek halifede birleştirmek için böyle bir imkanı yoklamasında herhangi bir sakınca yok. Olmasına da gerek yok ama dediğimiz gibi tek kayıtla ikincisine alternatif ya da ikincisinin birincisine alternatif ya da fitneyi hiçbir şekilde doğurma imkanının olmadığı bir durumda ki buradaki kasıt da Allahu Alem o. Bugün İslam alemi parça parçadır. Bir sömürge dönemi geçirmiştir. Sömürgecilik dönemi bitmesine rağmen Müslümanları yöneten siyasal sistemler sömürgecilerin etkilerinden kurtulamamaktadırlar. Hatta bir kısmı sömürgecilerin işini işini gören kurumlar, bazı yöneticiler ise sömürgecilerin genel valisi kurumundadırlar. Bu bakımdan bugün bütün Müslümanlar tek bir imama biat etmeliler iddiası yeniden gözden geçirilmelidir. Burada anlatmak istediği ne Diye sorsam. Az önce anlatmış bir Evet. Yani. Bugün Müslümanlar parça parça. Yani öyle ki. Bundan işte 60-70 sene öncesinde ya da işte 80-90 sene öncesinde e, İslam ümmetini iyice parçalaştırdılar. Mesela bir Ürdün'ü çıkarttılar, bir Suriye'yi çıkarttılar. Ondan sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni çıkarttılar. Yapabildiklerini yaptılar ve Müslümanları dahi kendi aralarında parça parça ülke yaptılar. Yani ilk açıldığı zaman bakın Ürdün'ün, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bilmem neler. Halbuki bunlar bir sülaleden gelen insanlardı. Yani aynı sülaleden insanları. Hatta kardeş olanları var. Hatta kardeş olanları var hmm. ve bunlar farklı farklı ülkelerin reisleri. Ve anlatmak istediği yer şurası. Normalde alışılagelmiş olan ya da öngörülmüş olan uygulama nedir? Halife olacak şahsın bütün bir İslam aleminin neyini kazanmış olması? Güvenini ya da takdirini ya da desteğini almış olması lazım. Bugün belki diyor bu şartı gözetmemek ya da gözden geçirmedi derken kapı açıyor, o kapıyı açmış, biz de giriyoruz. Yani bu dikkate alınmalıdır. Çünkü bugün Müslüman ülkelerin başındakiler ya kendileri bizatihi sömürgeci, yani dikta ya da sömürgecilerin uşakları. Yani senin o ülkeye nüfuz etmen bile söz konusu değil. Yani her biri kendi içerisinde böyle bir ihanet ile suçlanmış. Hani desen ki bu İslam ülkelerinin hepsi gerçekten başlarındakiler de Müslüman ve İslam'ı istiyorlar. böyle bir şartı ne yaparsın gözetebilirsin. Ama bunun dışında insanların böyle bir e, toplu bütün Müslümanların e, halife olmadan önce desteğini almış olmak gibi bir durum şu anda şu şartlarda imkansız. Belki biraz zaman alacaktır ama böyle bir şey gereklidir. Çünkü en azından diyelim ki bugün Müslüman ülkelerin herhangi bir tanesinde bir halife çıktı ve bir ülke olarak ordusu var. Bir ülke olarak Allah'ın hükmünü uyguluyor. Bütün halifenin sıfatları ya da İslam yurdu demiş olmaya hak eden bir durumda. da ne yapar? Belki bu önce problemlerle karşılaşacak. Yani şu anki durum içerisinde. Çünkü ilk ihaneti bir kere Müslüman'ın diyen insanlardan görecek yani Sudan devrim yaptığı zaman Hasan Turabi falan e, başa gerekir, biz İslam'da hükmediniz dediği zaman ilk tepkiyi alan Arabistan'dır. Bütün yardımları kesmiştir. İlk tepkiyi alan Arabistan'dır ondan önce yıllık olarak ciddi bir yardım yapmaktaydı. İlk yardımı kesen orasıdır. İkinci ihanet eden Mısır'dır. İkinci ihanet eden Mısır'dır. Yani bugün Filistin'deki Müslümanların en ufak bir karşı duruşlarının kökünün kazınmış olması yani o elde omuzlarında taşıdıkları 3-5 kilometre giden o eee roket atarlar ya da bilmem neler bombalar füzeler ne isimlendirse isimlendirir. Onları bile işlerine yediremeyen o süper güçler karar alıp Filistin'e finansal bakımdan yardım edenlerin ne yapılmış olması, izale edilmiş olması kararını aldığında bu şekilde finans sağlama durumu olanları ülkesinde iş veren konumundan eden iki ülke, ilk iki ülke Türkiye ile Mısır'dır. Daha geçen Gazze'ye vurdu gördünüz Mısır'ı. Öyle değil mi? Hatta kalktı bizim oradakiler hafiften böyle bir erkekleşir gibi oldular biliyorsunuz. Öbür taraftakiler bir araya toplandılar. Bu bizim problemimiz. Size ne oluyor falan filan çekmeye başladılar. Ya böyle birbirine ihanet, birbirine düşürülmüş birbirinin içerisinde problemler olan. Sen şimdi bir halife çıksın da abi halife olabilmesi için bütün Müslüman ülkelerin de alması lazım diye bir şey gözet atabiliyor mu? Mümkün değil. Ama sonuçta dediğimiz gibi bir özelliği gerçekten bir kapasitesi, bir imkanı olur ise ne yapacaktır? En azından bu kendi çatısı altında birçok şeyi barındıracak ve gerekirse İslam alimlerinin de oradaki uygulamaları İslam alimlerinin de davetleri ve İslam alimlerinin de icabında fetvalarıyla o kişinin bağlayıcılığı durumu söz konusu olabilecektir. Burada anlatmak istediği orası. Yani gözden geçirilmedir dediği orası. Dolayısıyla bütün insanların imamı biat etmesi beklenemez. Tabi bu halifeye biat babında ifade ettiğimiz yoksa her biatta böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü küçük küçük 15'er kişilik, 20'şer kişilik, 500 kişilik, 1500 kişilik bir atla söz konusu olabildiği gibi onlar kendi durumu, zamanı ve yeri içerisinde ne yapılır değerlendirilir. Müslüman ülkeler sömürge kültüründen ve batıl anlayışların işgalinden tam anlamıyla kurtulduktan sonra kendi aralarında bir önderlik kurumu oluşturmalılar. Bu da biraz zor. Yani biz tutacağız, özelliğimizi alacağız da sonra halifele gideceğiz, sudan'dan birine bırakacağız. Yapar mılar böyle bir şey? Hı. Ama eğer büyük büyük, hakikaten derim, ilim sahipleri önderliğe giderse, belki o durumda hani. Yoksa biraz zor. Olması gerekenden bahsediyor zaten. İnşallah da olur. Bu önderli kurumu başlangıçta konsey, yani ehli hal vel akt Görevini Yapacak Bir Kurum Şeklinde Olabilir Ya Da Bütün Müslüman Ülkeleri Temsil Edecek Bir Meclis Şeklinde De Olabilir Bu Kurum Konseviye Meclis Zaman içerisinde Bütün Müslümanların Kabul Edebileceği Bir Statüye Kavuşturulabilir Evet Burada Anlattığı Bir Süreç Yani Böyle Bir Şey Söz Konusu Olabilir Ne Yapılır İcabında Eğer Müslümanların Herhangi Bir Yerde Bir Eee Bağımsızlığı söz konusu olur ise Orada ne yapılır? Bir konsey oluşturulur Ve bu konsey icabında her Müslüman Ülkeden ne yapar? Bir yetkili Ki yani sonuçta e, Ehlihel hal vel ak dediğimiz Yani e, Analiz etme ve o seviyeye ulaşmış Olan kimseler içinde ne yapar? Barındırır ve bu oluşum Bütün Müslümanların sıkıntılarını gündeme getirme Müslümanların derdiyle dertlenme Ve bu konsey icabında Müslümanların onayını alma babında Böyle bir genişlemeyle ne yapabilir? Böyle bir durum söz konusu Olabilir Evet Zamanla bir aç geliştikçe Bu kurumun kişiliğine Ya da bir kişiye Müslümanların önderi görevi verilir Böyle bir yöntem bütün Müslümanların maslahatı Açısından daha gerçekçi Görünmektedir Olması gereken de zaten Budur. Yani Müslümanlar halife olsa bile farklı farklı yerlerde birbirinden bağımsız gibi bir durum söz konusu değil. Gerçi bunun oluşumu zaman alacak olan bir unsurdur. Yani ister istemez. Çünkü hali hazırda mesela icabında bir Osmanlı'nın dahi yıkılma döneminde dünyada buna tepkisiz kalan tek bir Müslüman toprak söz konusu değildi. Ama bu Osmanlı'nın kendi kendine elde ettiği bir şey değildi. Osmanlı'nın tarihten gelen bir verinin imkanını kullanıp bunu genişletmesiydi. Çünkü ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Arabistan'da bu İslam davası başladı. Ve zaman içerisinde yayıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan kim aldı? Hz. Bekir aldı. Ve bütün yayılmış olan Müslümanlar Arabistan dışına doğru yayılmış olan Müslümanların hepsini bağladı. İster istemez de bağladı. Çünkü Mekke'de başlayan 3-5 kişiyle beraber bu bağlayıcılık devam ediyordu. Sonra Hz. Ömer'de devam etti sonra Hazreti Osman, Hazreti Ali, sonra Emeviler yani şu ya da bu şekilde halife dahi olsa e, sonuçta fethedilmiş olan ve Müslüman olmuş olan kimseden hakları ne yapıldı? Korundu. Yani Yezid bir tarafta zulmederken ederken bir tarafta da cihat orduları fetihler yapıyordular yani. Yani bunun devamı olarak icabında geldi Abbasiler de aynı şekilde devam etti ve her İslam'a giren her İslam'a giren topluluk doğrudan ne yaptı? Şu ya da bu şekilde olan halifeye tabi olma durumunda oldu. Ve halife de onları gözetti. Onlar tabi olmada zorlanmadılar ama tabi olan kişi icabına ne yaptı? Tabi olduğu zaman korunmuş olmayı da hak etti. İşte bu şekilde devam ede geldi ve ta Japonya'sına varıncaya kadar, Pakistan'da varıncaya kadar nerede Müslüman olmuş insan varsa hilafet hepsini gördü. Ve yapıldı da, gereği de yapıldı. Yani bir taraftan e, Osmanlı İmparatorluğu'nda deli padişah Deli İbrahim var biliyorsunuz yani delilerin olduğu zamanlarda dahi Orta Doğu'nun en uçta köşesindeki bir denizde bir hain geminin geçirmesine fırsat verilmedi ve gönderildi ve korundu ha şimdi böyle bir imkanı elde etmek için ayrı bir ne lazım ayrı bir sıkıntı lazım daha doğrusu ayrı bir zaman lazım. Çünkü hali devam ede gelen bir şeyin yayılması ayrı bir olay. Yayılmış olan bir şeyin toplanmış olması çok daha farklı bir olay. Yani bir aile bile kursanız. Düşünün ki 15 tane çocuğunuz var. Hepsi peş peşe işte 2'şer senede, 3'şer senede doğdular. Bunların hepsini siz ne yapabiliyorsunuz? Organize edebilirsiniz. Bir de düşünün ki babasısınız ama 15 tane çocuğunuz var. Bunlarla hiç beraber olmadınız. Aile diye bir şey yoktu. Sonra 15'ini 15 sene sonra topladım bir araya haydi bir aile kuralım aynı kolaylıkta olmasa gerek çünkü biri küçükten beraber aldın sen bunu küçüklüğüyle öğrettin eğittin bilmem ne yaptın yani küçüklükten eğitmeyen bile on sene sonra anası ağlıyor ki hiç yanında olmamış olan ne çeker işte bu anlamda halifeliğin böyle bir İslami açıdan biat ile böyle bir bağlayıcılığı söz konusu ve gereklidir de Müslümanların tek bir ümmet olması açısından gereklidir ve şarttır ama dediğimiz gibi bu yer ve zamana göre ancak uygulanabilecek olan ya da oturtulabilecek olan bir uygulamadır ve e, bunun da hakikaten bunun da bir imkaniyet içerisine girmiş olmasındaki en büyük rol ne kılıçtır ne halifenin ya da yöneticinin kendisidir Sonuçta alimlerdir. Takdir edersiniz değil mi? Yani ancak ve ancak hakikaten ilme değer vermiş ve insanların gözünde hakikaten derin ilim sahibi olarak otorite elde bulundurmuş ilim ehlinin olmasıyla ancak bu gerçekleşecek olan bir şeydir. Yoksa insanların yani dünyadaki bütün Müslümanların bu şekilde bir biat aldığına alınmış olması İlle savaş kazanıp, ha kılıçla bir yerlere gidip de sempati. Ancak ancak alsan alsan ne alırsın? Sempati elde edersin. Hele de özellikle kafirlerin her türlü fitnelerin söz konusu olduğu şu dönemde. Her türlü fitneyi adamlar ne yapıyorlar? Gözetiyorlar. Ya mesela geçen biliyorsunuz İran'da ne yaptılar? Ortalık kavurdular. Bir tanesi vuruldu. Bir tanesi vuruldu ve İran'ı her tarafa bu şekilde gösterdiler. Avrupa'sına mağrupa'sına dünya ayağa kalktı. Ee, İran birkaç kişiyi yurt etti ve sonra sonuç sonuç orada sonuç orada e, İranlı hiçbir polisin bulunmadı Yani hiçbir polisin ve resmi görevinin bulunmadığı ve sıkılmış olan kurşunun kaydının hiçbir şekilde resmi taraflarca bulunmamış olması. CIA'nın yaptığı. Ve bunu yaparlar da. Ki Sudan'da da yaptılar bunu. Sudan'da da yaptılar. Hatta bizim bir kardeş vardı. Allah selamet versin. Sudan'a gitmişti. Sudan'a gitti geldi. Ya bildiğiniz gibi değil dedi. Bir girdik dedi içeriye. Özellikle Müslümanlar dedi belli oluyor. Müslümanlarıyla Hristiyanları belli dedi Sudan. Hristiyanlar özellikle tamamen böyle siyaha çalan renkleri ki öbürleri buralarda da görürsün Böyle bir hafif de çikolata rengine çalan bir renkleri var. Ve girdik diyor oraya. Böyle bir Otobüs gibi bir şeyden diyor indik. İndiğine bir baktım diyor Hristiyanı bir tanesi Müslüman'a vuruyor. Ben de diyor dayanamadım. Ben de iki tane ona diyor. Ama böyle gözü de pek bir tanesi Böyle boyu posu da yoktu ama. Yani mangal gibi ciğer derler ya. Mangal gibi ciğeri vardı. Vurdum diyor. Vurdum yatırdım. Polis geldi diyor. Ne yapıyorsun sen falan filan dedi diyor. Lan sen Müslüman değil misin diye polise kızıyorum diyor. Önce kimliğime baktı diyor. Müslüman olduğuma dair bir kimlik verdiler bana diyor. Ondan sonra... Sen Müslüman değilmişsin. Tabii Müslümanım diyor. E niye müdahale Bir Bile polissin. Bana akıllı ol, yavaş ol dedi diyor. Şu anda özellikle propaganda. Yani İslam devleti yeni oluşmuş. İslam devletinin yeni yeni süreçleri. Ve resmen adamlar problem başlatıyorlar. Ve bir Hristiyanla bir Müslüman çatışmasını oluşturuyorlar. Müslüman elini kaldırdığı zaman on yerden fotoğraf çekip dünyaya... İşte Müslümanlar geldi, Müslüman olmayanları hayat hakkı tanımıyor diye propaganda ve müdahale etmek için adamları strateji uyguluyorlar. O yüzden şu anda bizim aldığımız karar özellikle resmi tarafların bizim böyle şeylere karışmamamız. Sen karışma dedim diyor, ben devam ederim diyor. Ama bana sen de bana karışma, bir tane de sana vururum dedim diyor. Ama yani kafirlerin her türlü pisliği, hani Allah-u Teala diyor ya, onlar ki Müslümanlar için fitne istiyorlar. Yani onlar Müslümanların içerisinde fitnenin ifşa olmasını çok arzuluyorlar. İşte Allah onlar için cehenneme hazırlamıştır babında. Bu karakterde de ne yapar? Sonuçta İslam üniversitelerini böyle bir birlikteliği ele almış olması için toplumun bir kere yine ne yapmış olması? Kalitelleşmiş olması lazım. Yani şu anda Allah aşkına iki tane Arap'la iki tane Türk'ü, iki tane bilmem neresini atıyorum işte Balkan taraflarından Aynı camide beş gün üst üste namaz kıldıramazsınız Kıldırabilir misiniz? O onun abdestine kafayı takar, o onun namazına kafayı takar, o onun Müsl Ayda yılda adam 60 yaşında bir kere hacca gitmiş Allahu Teala hacda bütün Müslümanlar kaynasın, bütün Müslümanlar birleşsin Bütün Müslümanlar kardeşlik ruhunu Elde etsin diye farskılmış kılmış hikmeti olarak bir tanesi o adam 60 yılında bir sefer hacca gitmiş O da hacda diğer milletler hakkında Toplayabileceği bütün aleklerine Şeyi toplamış gelmiş Arkalarından konuşuyor Öyle değil mi? Yani bunların birliklerinden bahsedilemez Yine toplumun değişmesi Yine Müslümanların değişmiş olması Ancak böyle bir şey ne yapacaktır? Geçerli Geçerli kılacaktır Evet Evet <gülüyor> Bugün Müslümanlara böyle bir kurma ihtiyaçları var çünkü çıkar ve sömürge savaşını hala sürdüren zenginler ve dünün emperyalistleri dünya düzeninin bugünkü haliyle devam etmesini istiyorlar. Halbuki bugün durum fakir ülkelerin ve özellikle Müslümanların halklarının aleyhinedir. Evet seçim olayı ve bir at. Yani seçimde biat bir at, bir müdür. Peygamberimiz zamanında ve onun yanında olanlar el tutarak bir at ediyorlardı. Tarihi akış içerisinde çeşitli şekillerde bir atlar olmuştur. Esasen bir at, bir kimseyi yönetici olarak onaylamak, ona itaat etmeye söz vermektir. Bunun şekli, bunun şekli.